Sabihina elhamdülillahi <Gülüş> nahmeduhu ve nestaînuhu ve nesta'înuhu na'ûzü billahi min şerri min seyyi'ât emâlinâ ve selâmu 'leyhi ve alâ mâ yûzi'l illallah ehdehu lâ şerîke anna Muhammeden abdühû ve resûlühü şeyleri göreceğiz belki mi tavsiye edesin buraya Ha o sermaye. Tajo, onu da elbise ve zîne ve tecmiil. Elbise ondan sonra, tecmiil dedi ki, dedikleri yani makyaj, tamam mı? Ondan sonra elbise de bir de Erkek olsun, kadın olsun. Burada ister kadın elbisesi olsun, ister erkek elbisesi olsun. Ve biliyorsunuz İslam dini, İslam ümmetine belli bir tafsilatlı bir şekilde, yani belli bir elbise farz kılmadı. Örf adete göre, mesela Arabistan'da o zaman için Mekke, Hicaz bölgesinde olan örf adeti neydi? Fistan, cübbe, saruk falan filan. Hepsi sakallı, tamam mı? Dolayısıyla o şekildeydi. Yani İslam'dan önce yine o şekildeydi. Arapların adetleri bu gibi elbiseler. <gülüyor> yani İslam'da ille de, İslam'la hükmedilecek yerlerde, ille de şu elbise giyilecek veyahut da şu elbise giyilecek diye bir kaide yoktur İslam'da. Erkekler için. Oranın örfü adeti neyse o şekilde. Ve biliyorsunuz özellikle yani İslam ülkeleri Türkiye gibi, Mısır gibi veyahut da Tunus gibi, Cezayir gibi bu gibi ülkelerde yani eskiden Osmanlı dönemindeyken mesela, Müslümanların elbiseleri işte fistan, şarval gibi elbiseler idi. Sonra da bir kültür emperyalizmine uğradı bu ülkeler. Artık bütün İslam ülkeleri. Ve bir müddet bunların sömürgesi altında kaldı. Kültürel yönden olsun veyahut da elbise yönden olsun, yani kılık kıyafet yönden olsun, Müslümanlar etkilendi gerçekten. Yani şu anda Müslümanların giydikleri bu elbise asıl itibariyle Müslümanların giydikleri elbise değildir. Yani Ejda'da baktığın zaman Abbasilere yani Ashab, ondan sonra Emeviler, Abbasiler, Osmanlar yani şu andaki Müslümanların giydiği kıyafeti giymiyorlardı. <gülüyor> ve şimdiki bu kıyafet o zamanın kıyafetleri. Yani Avrupa Avrupa'da veyahut da Fars'ta şurada burada giyilen elbiseler idi. Ancak bu elbiseler artık İslam alemini İslam alemini kapattığı için ve İslam alemi artık bütün bunlar bu elbiseye büründüğü için veyahut bu elbise giydiği için artık Müslümanlara yani kafirlere uyuyor diye demek doğru değildir. Her ne kadar bazı şahıslar söylüyorsa da. Niçin? Çünkü artık bu elbise ortak bir nokta oldu Müslümanlar arasında. Tamam mı? Ortak bir nokta olduğu için o zaman kafirlerin özelliklerinden sayılmıyor diyorlar alimler. Tamam mı? Mesela ancak ne gibi elbiseler kafirlerin elbisesi sayılıyor? Zunnar dedikleri ve yahut da bu papazların giydikleri elbiseler var ya. Ve zunnar ve yahut da kafirlerin, Hristiyanların veyahut da Yahudilerin giydikleri elbiseler veyahut da giydikleri Barnaita şu fontel dedikleri, tamam mı? Bunlar onların adetlerinden olur. Bazı alimler karavat karavat meselesine değindikleri zaman bazı alimler diyorlar ki bunu giymek caiz değil çünkü onun adet, onların adetlerindendir. Bazı alimler de diyorlar ki artık bu Müslümanların adetlerinden oldu. Ha, o zaman kişi kendi kalbinde karavatı veya otta ceketi, bantalonu veyahut da kısa kolu, tamam mı? Giydiği zaman kalbinde kafirleri taklit etmek niyetiyle giymiyorsa, tamam mı? Ve bu giydiği elbise kafirlerin kafirlerin özelliklerinden değilse veyahut da daracık değilse veyahut da ayaklar altına inmiyorsa yani aşık kemikler aşağısına inmiyorsa bu erkekler için. O zaman bu elbise nedir? Mesela şu kardeşlerin giydikleri elbise gibi. kısa ol, bantolon, gömlek falan. O zaman bu nedir? Bunlar haram değildir. Ama bunu giyen kendi kalbinde kafirleri taklit etmek niyetiyle onlara benzemek için yapıyorsa veyahut da kendini temyiz Ediyor. Mesela herkes gömlek, bantolon giyiyor o ille de mesela diyelim ki unvanı yüksektir. Artık ne unvanı olursa olsun milletvekili olabilir, profesör olabilir. Sırf o toplumda yani toplum içerisinde hiç kimse karabat giymiyor. Kimler giyiyor? Bu gibi şahıslar giyiyor bunları. Sıra Kendini yani. burada gösteriyor işte ben bu unvana sahibim. Tamam mı? Bunu kastettiği için eğer gerçekten onu o şekilde kast ediyor işte bu kastından dolayı o kişi günahkar olur. olur değil mi hocam? Tabii, çünkü kendisini kendi kendini diğer evet. toplumlar ve şahıslar üstü görüyor. Ama kalbinde öyle bir şey söz konusu değilse <gülüyor> eğer mesela iş yerindeki kılık kıyafeti bu ise ve dışarıda da bunu giyiyorsa o zaman kastetmedikten sonra alimler diyorlar ki bunda hiçbir sakınca yoktur ve özellikle Şeyh İd, Allah sizden de ondan da razı olsun, diyor ki artık karavat ve bu gibi elbiseler, mesela takım, ceket, bantolon, şunlar bunlar diyor artık Müslümanların adetlerinden oldu. Bir de Söde Arabistan'da El dedikleri yani büyük alimlerin verdikleri fetvaya oraya da müracaat ettim. Aynen bu Elbani ile bunlarla verdikleri fetva hepsi ortak fetvadır kişi kalbinde kastetmedikten sonra o zaman bu elbise nedir? Müslümanların veyahut da Müslümanlar ile Avrupalılar arasında ortak bir nokta olmuş oldu. O zaman nedir? Niyeti neyse onun için var. Eğer gerçekten kast ediyorsa burada günahkar oluyor. Kast etmiyorsa o zaman bu gibi elbiselerde bir sakınca yoktur. Yalnız alimler diyorlar ki bu giydiği bıntal yani erkek için daracık olmayacak. Yani ağzaları göstermeyecek şu kalçaları falan göstermeyecek. Böyle daracık şimdi girdikleri bazı streç mi diyorlar? Ne diyorlar ona? Ha, Böyle stres. daracık pantalonlar var veyahut da streç art Tamam mı? Bu gibi şeyleri giymek o zaman caiz değildir. Bantalon olduğundan dolayı değil, daracık olduğundan dolayı. Dikkat ediniz. Yalnız kadınlara geleceğiz inşallah. Çünkü biliyorsunuz bugün kadınlar yani bantal giyiyorlar. Hem hem de falan filan. Ha, o zaman bir erkek Buntal giyiyorsa yani bantalon dedikleri aşık kemikleri aşağını, aşağısını geçmeyecek. Geçtiği zaman burada iki tane tehdit var. Hadisleri okuyacağız inşallah. Tamam mı? Birincisi tekebbüren yapıyorsa tamam mı? Yani kendine yedirmiyorsa veyahut da yediremiyorsa bu ekabı diğer niyet etmeyene karşı daha şiddetlidir. Bu ekab nedir? Öbür dünyada Allah'ı görmekten mahrum olacak ey kibirlenerek bunu indiriyorsa. Kibirlenerek indirmiyorsa, indiremiyorsa veya da indirmiyorsa o zaman nedir? Bu sadece bu haramdır. Ve İmam İmam ez-Zehebî rahimehullah büyük günahlar diye bir kitap var. Bu elbiseyi aşık kemiklerden aşağı indirmeyi büyük günahlardan sayıyor. Büyük günahlardan sayıyor. O zaman büyük günahlar da töbe etmediği müddetçe bu namazla namaz arasında, ömreyle ömre arasında, hac ile hac arasında bu gibi günahlar, günahlar o zaman ne olmuş oluyor? Bunlar af olunmuyor. Diyor ki burada "Lâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem el muteşebbihi mine'r ricâli bin nisa Tamam mı? Allah'a selatü vesselam. Tamam mı? "Vel muteşebbihat mine'n nisai bir ricâl". Bu hadisi İmam Ahmed rahimehullah ve İmam Buhari rahimehullah rivayet etmişler ve hadis sahihtir. Diyor ki Allahu Teala ve selam, lanetlesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müteşebbihin ايش? bin nisa. Yani bir erkek kadınların elbiselerini giyiyorsa o zaman Ali satt ve lanetine uğramış oluyor. Ha o zaman kadınların elbisesi kadınlara has olduğu için bir erkek kalkıp da bu kadınlara has olan elbiseyi giyerse yani bid'at olduğu gibi aynı zamanda nedir? Teşebbühe girdiğinden dolayı aleyhissalatü vesselam'ın lanetine uğramış oluyor. Mesela nasıl aleyhissalatü vesselam hac ve ömre yapan kişi saçlarını verdi vurduğu zaman nasıl onun üç duasına nail oluyorsa burada da Allah korusun o kişi lanetine ne olmuş oluyor? Nağır olmuş, Nail olmuş. Nail olmuş oluyor. Ha, o zaman kesinlikle erkek elinin geldiği kadar kadın elbisesini veya da kadınların özelliklerinde olan bir şeyini yapmayacak giymeyecek. Öbür tarafta aynı şekilde diyor ki, "ولمُتَشَبِّهَتْ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ نِسَائِ ve diyor erkeklere benzeyen kadınları da Allah lanet etsin. Burada erkeklerin kadınlara biliyorsunuz bazı bazı erkekler Sakalını kesiyor, saçını şuraya kadar uzatıyor, tamam mı? Bazı kadınlar ne yapıyorlar? Saçlarını omuzlarına kadar kesiyorlar. Ve erkeklerin saçları omuza omuzu aşmayacak. Bazı alimler diyorlar ki, yani savaş esnasında, cihad esnasında hani uzattığı zaman kadınlara benzemek niyetiyle değil de, yani. Boş vakti olmadığı için veyahut da kesemiyorlar şudur budur çünkü geçmişte de ve Vesselam döneminde de bu gibi insanlar vardı. O zaman kalkıp da saçını şu omuza değecek şekilde çünkü erkeğin saçı şu e, kulağın yumuşak etini tamam mı geçmeyecek şekilde ve omuza değecek şekilde ama omuzlara satmayacak sar böyle. Kadınlar gibi omuzları sakmayacak. O zaman bazı kadınlar saçlarını bu şekilde yaptığı zaman ne olmuş oluyor? Burada erkeklere benzemiş oluyor. Bir hadis var. Ya tam bırak ya tam kes. Evet. evet. Doğru. Hadis sahihdir. Tamam mı? O zaman bu kadın ne yapacak? Bir erkek kızına veya da karısına saç konusunda çok dikkat etmesi gerekiyor. Eğer çünkü baba sorumludur. Kullukumra o çocukları idare edecek olan babadır tıpkı bir dairede müdür koyduk, koyup o müdür o idareyi o daireyi idare ettiği gibi veyahutta bir şirkette bir herhangi bir firmada bu kişi nedir o yerin idaresinden mesuldür aynı şekilde baba o evin idaresinden mesuldür o zaman baba ne yapacak evde hakim olacak kadınları ve kızlarına bu gibi şeylerde çok dikkat etmesi veya hatta çocuklarına <gülüyor> tamam mı? Ve burada diyor ki: "Lanar La Resulullah" başka bir hadiste diyor ki: "Lanar La Resulullah sallallahu sellem el muhannesin min er El muhannesin nedir? Devamlı kadınları veya hatta erkekleri benze erkeklere benzemeye çalışan. Bazı kadınlar gerçekten erkeklere benzemeye çalışıyor. Bazı erkekler de kadınlara benzemeye çalışıyor. Elbiselerinde, gül, gülümsemelerinde, konuşmalarında, el konuşmalarında, konuşmalarında, saç taramasında, memnununda, hareketlerinde, şudur budur, tamam mı? O zaman bu da nedir? Bu da lanete giriyor. Ve burada diyor ki, vel mutereccilet minennise ve erkekleşen kadınlar. Nasıl erkekleşen? Ey hareketleriyle, konuşmasıyla, elbiseleriyle, tamam mı? Mesela bazı kadınlar sigara içiyor, tıpkı bir erkek içiyor, yani hep erkekleri taklit ediyor. Hani zaten sigara içmek haramdır. Bir de taklit etmek ayrı bir mesele. Yani sigara içmek haram, oradan bir günah alıyor. Bir de erkeği taklide ettiği için, bir de orada da lanete uğruyor, Allah korusun. O zaman burada iki tane günah irtikap etmiş oluyor. O zaman ne yapması gerekiyor? Burada elinden geldiği kadar bir kadın erkeklere benzememeye çalışacak. Elbisesinde, saçında, şunda, bunda benzemem. Bir de bazı kadınlar tırnaklarını uzatıyorlar. Ali Vesselam ve Selam erkeklere ve kadınlara koltuk altı, Ondan sonra etek tıraşı, ondan sonra bıyıklar, tırnaklar 40 gün mühlet veriyor. 40 gün dahili içerisinde harama girmiyor. 40 günü açtığı zaman harama girmiş oluyor. ya yani bazı kadınlar, hatta bazı erkekler şu küçük parmak, sağ parmak veya da sol parmağın küçük parmakları, tırnağa bakıyorsun şu kadar değil ki 40 gün belki üç ay belki bir senedir yani böyle duruyor. Ve biliyorsunuz uzun tırnak kimlere aittir? Hayvanlara. <gülüyor> Değil mi? Hayvanlara. Ondan sonra hayvanlara, hayvanları taklit eden bazı kafire veya da kafir erkekler de var. Dolayısıyla bu nereden Müslümanlara ithal oldu? Bu gibi garip ülkelerinden veya da ahlaksız insanlardan İslam alemine girmiş. O bazı Müslümanlar bakıyorsun ki namazlığını yazdı ama şu sağ parmağın kırnağını uzatmış adam. Diyorsun ki bunun niye çeviriyorsun? diyor işte bazı özel şeylerde kullanıyorum ama bu İslam'a aykırıdır ve bazı şahsda bazı gençler var erkek gençler var tırnaklarını uzatıyorlar aynen kız gibi ve bazıları boyuyorlar bazıları boyuyorlar da aynı zamanda yani tıpkı bir kadın gibi bu da nedir bu da kadınlara benzediği için bu da kesinlikle haramdır. Ve biz burada Ali Vesselam ve selam diyor ki, "Mücemaate فنلاحظ تشبه الرجل بالمرأة في الزينة Yani hem elbisede hem de yürüme konusunda. Mesela diyor, yürüdüğü zaman bazı gençler var siz dikkat ediyorsunuz. Aynen kız gibi yürüyor. Burt sağa sola böyle kırpnik böyle kırıyor. Aynen kız gibi yürüyor. Bazı kadınlar da bazı kızlar da aynen erkek gibi yürüyor. Ya yani böyle hep kendini erkek gibi ondan sonra pantolon giyiyor mesela görüyorsunuz mesela bazı e, örgütlerde mesela kadın e, erkek elbisesi giyiyor, asker elbisesi giyiyor, e, silah kullanıyor bak erkekler arasında tıpkı bir erkek gibi yani. Tamam mı? Ve burada diyor ki iz min haula men yestamel el masahik ve yetkasar ye fi meşyetihi. Bu gibi bazı erkekler veya bazı gençler aynen kız gibi diyor mı yapıyor ve yürüdüğü zaman sağa sola kıvrınıyor abi ki burada mesela berberlere de iş düşüyor. Müslüman bir berber bir erkek saçına model vermek istediği zaman o saça model vermek ve o model eğer gerçekten İslam'a aykırıysa o modeli vermekte de o berber ne olmuş oluyor? Yardım etmiş oluyor. Çünkü Allah Teala Celle Celalü Maide suresinde diyor ki ve la taavenu alel ismi vel udvan. Tamam. Günah taa düşmanlığa, haramda yardımlaşmayınız ondan önceki cümle diyor ki ve taavunu halil birr ve takva ve taavunu alismin udvan. İyi hayırda yardımlaşınız ama kötülükte, haramda şurada burada kesinlikle yardımlaşmayınız. <gülüyor> o zaman bu gibi yardımlaşmalar oldu o zaman. Yani o kişi payını aldığı gibi berber de payını alıyor. <gülüyor> Ahraca أخرج ذلك أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما بال هذا الله نسأله السامبيري سنيجوريو ديركي بنيه بيلة بو بو شكله ديرقي أفاتي قالوا يتشبه بالنساء الله نسأله السامديو لاركي أي الله الرسول أبوكي شديدير قد نرى فأمر به فنفيا إلى النقيع النقيع بو طبي Nahiyemin, nehitli medine diyorlar. Yani medineden çok uzak bir köy gibi bir yer mesela. Ve onu ne yapıyor? Oraya nefi diyor. Müslüman toplumun içerisinde ne yapmıyor, bırakmıyor. Ondan sonra diyor ki: Fakir ya Rasulullah, Allah Ey Allah'ın Rasulü, bunu öldürelim mi? Bu da öldürmeyelim mi? Ali ve sen fakal inni nihitu an qadil musallim. Ben diyor, namaz kılan kişileri öldürmekten meni edildim veyahut da yasak edildim. Ha o zaman bu birbirlerini öldüren Müslümanlar ne oluyor peki? El katil ve el mektulufunlar diyor vesselam. Öldüren ve öldürülen ikisi de cehennemliktir. E, diyorlar ki ya Resulallah, hani tamam öldüren anladık. Peki öldürülen ne var? Çünkü o öldürülen kişi diyor o da niyet etmişti. Tamam <gülüyor> mı? Bunlar ikisi de birbirini birbirlerini öldürmek için kalplerinde niyet etmişler ve bunlar karşılaşıyorlar. Ama kaderen bu öldürüldü. Eğer bu öldürülmeseydi, diğer öldürse o onu bunu öldürecekti. O zaman her ikisi niyet ettikleri için tamam mı? Her ikisi de cehennemliktir. Allah korusun. Ondan sonra diyor ki "Inni نُه۪يتُ an قَتْلِ الْمُسَلِّينَ O zaman namaz kılan bir insanı öldürmek, bir Müslümanı öldürmek Allah katında en büyük günahtır. Ayet-i Kerime'de diyor ki bir mumini öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir. Haksız yerde. Ve biliyorsunuz İslam şeriatında bir kişinin öldürülebilmesi için şer'i yönden 3 tane şey var. Bir, zina yapan öldürülür. Zihir yapan veyahut da dinden dinden dönen öldürülür. Bir de zina yapan kişi veyahut da, öldürülen, veyahut da öldüren kişi. El-Katil ve-Zani el Bu kişiler Şer'i yönden öldürür. Bunların dışında haksız yerde, kafir bile olsa haksız yerde, yani cihadın dışında bir Müslüman bir kafiri bile öldürse Allah katında sorulacak. Çünkü sen bu adam sana zarar vermedi, cihad esnasında da değildir. Yok efendim sadece kafir olduğu için memleketinde, şurada burada öldürmek nedir? Bu da kesinlikle caiz değildir. Her ne kadar Müslüman değilse ama özellikle bir Müslümanı öldürmek Allah katında en büyük günahtır ve الْبِدْعَى الدَّالِلَ الْمُضَلَّ لَا جَاَتْنَ مِنَ Bu gibi binaatlar diyor, tamam mı? Bu nereden geldi diyor, gharp ülkelerinden geldi diyor. Ha o zaman Müslüman elinden geldiği kadar bu gibi modalara, mesela bazı genç çocuklar, bazı genç erkekler yok da genç kızlar, genelde kimleri taklit ediyorlar? Artistleri, oyuncuları, şarkıcıları, şunları bunları. Diyor ki mesela ben filan artistin tıraşını yapmak istiyorum. Veyahut da filan artistin giydiği pantolonu, veya da fistanını, veya da şu bu. Ve kalbinde bunu kastettiği için her ne kadar o elbise şer'an caiz ise de tamam mı? Onu kastettiği için o kişiye e, benzemek şartıyla yaptığı için Allah katında nedir? Günahkardır. Ve kat el hakim ala r-raculi lepsi harir ve ve İslam şeriatı harir dedikleri yeni sade ipek bir de altın. Ve siz görüyorsunuz Müslümanlar nice Müslüman erkekler hep altın kafa mesela boynuna şey koymuş Yenine, hani, kolye. Kolye, kolye koymuş. Tamam mı? Bazıları kolyenin içinde bir şey koyuyorlar ismini yazmak için. Bazıları sadece zincir koyuyorlar. Bazıları da Künür. sağ kola ve sol kola da künye, künye koyuyorlar. Yenine. Ondan sonra mesela ellerin herhangi bir, şey, bir yerine mesela altın yüzük takıyorlar. Hı. Ve bundan bakıyorsun ki camiden namaz kılıyor. yani Müslüman adamlar. Hem namaz kılıyor ama neyi yapıyor? Bu, burada garip ülkelerinden gelen bu molayı taklit ediyor. Ve siz hatırlıyorsanız Türkiye'de yeni Türkiye Gazetesi bir şey dağıtmıştı. Böyle e, Tünç'ten bir şey dağıtmıştı. İşte, 15-20 sene ölecek şimdi. Mesut'a dağıtıyoruz. Dediler, Türkiye'den Müslümanları kandırarak işte efendi bu Mümne'yi dağıtıyor, neyi alıyor. Halbuki alakası yok. Böyle yani alimler bu şey hakkında diyor ki kesinlikle eğer böyle bir yetikadı varsa o ki bu şirk koşmuş olur. Tabii ki biliyorsunuz Türkiye Gazetesi Müslüman bir gazete sayılıyor. Müslüman oldukları için bunlar da söylediklerinin millet inandığı için cehle ne yaptılar bu gibi şahısları taklit ettiler. Halbuki bunlar iktisadi yönden, ticari yönden Müslümanları ne yapmak istediler? Müslümanları sıyırmak istediler. Ve nice nice paralar kopardılar müslümanlardan. Evet. Ee, bu gibi şey ha, o zaman müslüman uyanık Müslüman dininde uyanık olacak. Yaşadığı toplumda müslüman şuurlu olması gerekiyor. Onun için şuursuz ile şuurlu arasındaki e, arasında fark var. Bir müslüman bakıyorsun ki kültürlüdür, bilmem nedir, biliyor ama şuursuzdur. Aldığı şeylerde, yediği şeylerde hiç dikkat etmiyor. Bakıyorsun ki bir müslüman alıyor mesela gidiyor oğluna bir spor Fanilyası alıyor. Aslında yazıyor Maradona mesela. Veyahut da adam tutmuş mesela Michael Jackson'ın bir elbisesi gibi şurada fotoğrafı var veyahut da ismi var mesela. Bakıyorsun ki bu adam Müslüman babası sakallı veyahut da Müslüman sakallı değilse de yani Müslüman namaz kılıyor. Peki nasıl olur da bir Müslüman, bir Müslüman böyle şeyleri çocuğuna aldırıyor. Tabii ki bu nedir? Hepsi modadır bu. Hepsi taklittir. Bu taklit taklide giriyor. Vallahi Dolayısıyla evet. taklide girdiği için, tamam mı, taklide girdiği için, onların adetlerinden olduğu için o zaman bu kişi baba olsun veyahut da o şeyi giyen çocuk olsun burada günahkar olmuş oluyor. Arkasında yazı olmazsa, arkasında yazı olmayan mesela bazen şey alıyorsun, arkasında boş yazı, hiçbir yazı yok. Yok, hani yazıda mesela Hristiyanların bir reklamı olmayacak diyelim. Mesela evet. e, yani Müslümanlara, Müslümanlara veyahut da Müslüman aleyhinde bir şey olmayacak mesela. Veyahut da bir kafirin ismi olmayacak. Mesela Maradona kafir ismidir. Ben geçen, yani bazen görüyorum böyle gençleri latife yapıyorum, adam yazıyorum. Hep hep kafir isim oyunculara. Şimdi hatırlamıyorum yani böyle çok meşhur bir tane futbolcu var. Ben de mahsustan kaç tane çocuk böyle konuşuyorlar. Ben de mahsustan arkasındaki ismi isim isimle çağırdım. Hemen döndü çocuk. <gülüyor> Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. evet. Dedim ki Ronaldo Ronaldo hemen döndü. Gel dedim oğlum gel. gel. Oğlum sen dedi, Ronaldo. Dedim dedi ki sen senin ismin Ronaldo mu? Yok ya Şeyh dedi. O zaman niye döndün oğlum? <gülüyor> Allah'ın işte. Öyle dedi. dedi ben Ronaldo'yı çok seviyorum. Ona dedim ki bu Ronaldo kafir birisi. Senin dinine küfür ediyor. Senin senden nefret ediyor. Özellikle Araplardan. Ronaldo biliyorsunuz, o Maradona mıydı Ronaldo Birisi diyor ki en nefret ettiğim insanlar Arap toplumudur. Ya Mar Maradona olacak ya Ronaldo bilmem bunlardan birisi Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki vallahi ben bilmiyorum. dedi Ben sadece futbolda meşhur olduğu için giymiyorum. Oğlum dedim giyme bakladım Bu adam kafirdir. Sen Müslümansın. Bunlara reklam yapıyorsun. Bak senin ben mahsustan çağırdım. Sen cevap verdin. Tamam mı? Dedim ki bir daha giymeyeceksin. Tamam ya şey alıyorum. Halas inşallah. Hadi ahir valla. Tamam. Eğer ben adını doğru söylüyorum. isim sıralıyor ya da bizim kendi çocuklarımız kendi adını yazdırıyor. Ben oranın kendi ismini yazdırıyorum. Ekrem, evet. Ekrem Hüseyin Ekrem Uşay yazdırıyor. Ben yani. sakıncası yok değil mi? olsun diyor zaten. Yani. Ama yani, yani kafir ismi olmasın. Evet. Kafir isminin Müslümanın göğsünde, <gülüyor> arkasında ne işi var? <gülüyor> tamam mı? Evet. <gülüyor> o zaman bu altın mesela yani şu neydi ismi? Bile, bile, bile, bile. Künye. Künye. Künye. Veyahut da Kur'an Kolye. Bazıları da bazı gençler de küpe takıyorlar. Küpe. Işte değil. Bu da kafirleri taklit etmektir. Çünkü bu onların adetlerindendir. Ve biliyorsunuz erkekler küpe takmaz. Hatta bazı alimler kadınların bile küpe takmasını hesaplıyorlar. Örneğin İmam Elbani Rahimeullah kadınların küpe takmasını caiz görmüyor. Veyahut da bilezik giymelerini caiz görmüyor. Tamam mı? Ee, ama sahih görüşe göre e, caizdir kadınlar için. Evet. O burada diyor ki İmam Ibn rivayet ettiği hadiste ve İmam El diyor ki bu hadis sahih diyor ki. An Ali radıyallahu teala an, aldı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hariri fec'alehu fi yeminihi ve akhadha zahaban feja'alehu fi shimalihi thumma qala inna hadayn haramun ala dukuri ummi ala dukuri ummati. Allahu rece ve selam bir eline ipeyi aldı, bir eline diğer eline de altını aldı ve dedi ki bu ikisi dedi benim ümmetimin erkeklerine haramdır. O zaman altın elde boyunda boyunda veya o telinde veya parmağında İslam veya tam Müslüman erkekler için kesinlikle haramdır. Kesinlikle haramdır. Kadınlar konusunda ihtilaf var. Bazı alimler haramdır kadınlara diyorlar. Bazı alimler caizdir ve sahih görüşe göre kadınların altın takmakta bir beis yoktur. Yani caizdir ve burada İmam Elvani rahimeullah hatta büyük öğrencilerinden bazıları bile diyorlar ki yani biz bu konuda Cumhur'un yanındayız. Öğrencisi olmasına rağmen, dizi dibinde yetişmesine rağmen diyor ki biz Cumhur'la beraberiz. Tıpkı Muhammed bin Abdülvehab rahimahullah, Söyde Arabistan alimleri namazın terkinden dolayı tekfir ettikleri gibi o diyor ki ben Cumhur'un yanındayım diyor, namazın terkinden dolayı tekfir etmiyorum diyor Muhammed bin Abdülvehab. Bu da insaflarından dolayıdır. Demek ki bu kişi neye tabi? Hocasına tabi değildir, hakka tabidir hocası hata ettiği zaman hocasının dediğini yapmıyor. Tamam mı? Yani o buradaki delili kuvvetli değil mi yani diğer yani cumhurun bu gün delili daha kuvvetlidir. Tamam. Evet. Diyor evet. Evet. evet. Ondan sonra diyor ki Vara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem khateman min ذهب في يد رجلin fenaza'ahu ve tarahhu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ashabın birisinin elinde altından bir yüzük gördü. Aleyhisselatü vesselam onu gördüğü zaman böyle şiddetlenerek kızarak hızlı bir şekilde böyle gitti ve parmağından çekti yere attı. Ve biliyorsunuz bu emri bil marifun münker'e gider. Çünkü emri bil marifun münker tamam mı? El ile gücü yetmeyen veyahut da gücü yetip de bunu yaptığı zaman bundan zarar gelecekse o şekilde emri bil marifun münker yapması haramdır. Ama Allah Aleyhisselatü Vesselam Resul olma itibariyle tamam mı? Bu sahabinin de daha önceden altının haram olduğunu işittiğinden dolayı ve bildiği için Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ona karşı ne yaptı? Şiddetli davrandı. Ama dikkat ediyorsanız mesela Arabi'nin birisi mescide geldiği zaman çiş yaptı. Cahil olduğu için Aleyhisselatü Vesselam ona şefkatli, merhametli davrandı ve ona hiç kızmadı. Niçin? Bilmiyor. Arabidir. Ama bu sahabeyi Altının haram olduğunu biz zaten Hz. Aişe'den duyuyor. Ve ne yapıyor? İhmalkarlık yapıyor ve orada çıkarmıyor. Aleyhissatü vesselam ona o şekilde o şiddetle davranması yani demek isteniyor ki ben sana haramdır dememe rağmen neden hala bu senin elinde duruyor? Ve burada Aleyhissatü vesselam burada ne yapıyor? Sert bir şekilde ona karıştı. Ama Arabiye çok daha şefkatli, çok daha merhametli. Hatta bazı sahabiler böyle hızlı ve da şiddetli bir şekilde hareket ettiler. Dedi ki mehlen, mehlen, mehlen diyor onlara Aleyhisselatü Vesselam. Ve getirdi. Dedi ki işte bak burası böyledir. Bu mescidtir, ibadet yeridir. Böyle yerlerde böyle bir şey yapılmaz. Tamam mı? Ondan sonra büyük bir, bir sözü var. Diyor ki Allah'ım merhamni, merham Muhammed'e. Ve la ahada. Ey Allah'ım. Çok Bana öküm. ve Muhammed'e merhamet et. Ama bizimle beraber hiç kimseye merhamet et. <gülüyor> Niçin? Çünkü ona sert davrandılar. Yani ona kızdılar şudur budur. Ama o şefkatli davrandı, merhametli davrandı. Ha o zaman emri bin Ker muessisesi yerine göre yapılması lazım. Burada ve Selam bu davranışı tamam mı? Bu davranışı bu anlattığımdan dolayı bir de kendisinin Resul olma itibariyle. Ha burada bu davranışı kim yapabilir? Bir baba çocuklarına karşı bunu yapabilir. Bir baba çocuğunda mesela çocuklarına veya da hanımlarına veya da kızlarına bir şey öğrettiği zaman veya da haber verdiği zaman haber vermesine rağmen veya da konuşmasına rağmen hala bakıyor ki o münkeri yapıyor o zaman o baba ne yapması gerekiyor? Bizzat eliyle müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü diyor Ganesha ﷺ "Men ra minku Bu ilk etapta. Ama dışarıda. Dışarıda sen eline değiştiremezsin. Çünkü bu sultanın işidir. Polisin işidir, heyetin işidir, şunun işidir. veyahutta bu konuda, bu konuyla ilgili görevli olan şahısların işidir. Sen onların sultasına karışırsan, o zaman ne olur? Seni hapse atacaklar. Veyahut da adam tutup bıçağı, bıçağı seni öldürecek. Veyahut da tabanca varsa tabancasıyla öldürecek. veyahutta dinine küfür edebilir. Tamam mı? Ha, o zaman... Emri meselesi bu gibi şeylerde yerine göre yapılması gerekiyor. Ve burada diyor ki: Waqale aymadu ahdukum ile ile jamratim min nari diyor. Sizden hiçbiriniz diyor şöyle ateşten ateşten bir kırıdya alıp da eline koyabilir mi diyor? Demek ki o kişi o altını giymesi öbür dünyada tamam mı? Bu yüzük onun elinde ateş olacak. Ve biliyorsunuz bu dünyada kişi kendi kendine neyle eziyet ediyorsa öbür dünyada aynen o şeyle cehennemde eziyet edilecek, örneğin bir kişi iple kendini boğdu, öbür dünyada cehennemde o iple böyle hep cehennem içerisinde kendini boğarak ne yapacak, kendi kendine eziyet verecek, bıçakla kendi kendini vurdu veyahut da tabancayla veyahut herhangi bir silahla neyle yaptıysa o şekilde ve bu altın takan kişilerde aynen cehennemde o altın boyunlarında ellerinde tırnakla, parmaklarında ne olacak? Ateş olacak ve hep onunla azap ve işkence edilecekler. Fakil el-racul ba'de ma zahaba Rasul sallallahu aleyhi ve sellem khudh khatamak sonra dediler ki ona ey şu yüzünü al da hani sat tamam takma yani sat bundan faydalan dedi ki kalala vallahi la akhudhu abadan ve vallahi Allah Resulü'nün elimden çekip dağıttığı bir şey asla ne takmak için ne de onu satıp parasından faydalanmak için. Ve böylece başka birisi almış veyahut da alıyor ve ondan faydalanıyor. O kadar ki etkilendi bu sahabi radıyallahu ta'ala. وَمُثِلْ هَذَا الْحُكُمْ يَجْرِي عَلَى قَلَمِ Bu bazı şahıslar altından kalem kullanıyorlar veyahut da altından dümeler kullanıyorlar. Veyahut da bazı erkekler şimdi mesela bu milletvekilleri başbakanlar bu şeye cekete şey kıyıyorlar. Ne diyorlar ona. Rozet, rozet. Rozet mi? Bazı şahıslar bu rozeti altın altın takıyorlar. Her çeşit altın zineti erkeğe haramdır. İster rozet olsun, ister elde Sarım. parmakta olsun, ister ayakta olsun, ister fistan'da olsun neresinde olursa olsun tamam mı? Diş, diş olsun. Diş eğer dişten daha başka yani altından daha başka yeri tutuyorsa onu takması lazım yok eğer daha bütün madenleri kullanıp da koku yapıyorsa o da etkileniyorsa o zaman o kişiye altın diş yapmakta bir veis yok eğer altından başka yeri tutmuyorsa çünkü bazı madenleri koyduğu zaman ağız kokuyor kabul etmiyor, kabul etmiyor veyahut da kokuyor yani bazı şahısların ağzı kokuyor yani kabul etmiyor <gülüyor> hatta tünçten yapıyor olmuyor memneden yapıyor olmuyor onun için bir kişiyi cihat esnasında burnunu kesmiştiler Tünç kullandı, altın kullandı, şey e, gümüş kullandı falan hepsi koku yapıyordu. O zaman A.S. dedi ki altından ona altından burun yapınız. Altın demek ki koku yaptırmıyor. Diğer madenler koku yaptırıyor. Ve böylece zaruri şeylerde onu kullanmakta bir veis yoktur e, ağız konusunda. Dostuyormuşuz. Tabii. Eğer şeyseyse. Evet konu konu geniştir. Burada o zaman vazgeçelim. Tamam. Ders konumuz vaktimiz bittiği için burada dersimize son veriyoruz. Rabbim biricilerle ömür ve sıhhat verirse evet, evet, evet. gelecek hafta inşallah bu konuya devam edeceğiz. Hadi Allah Allah'a salat ve selamları hani Nebi Hocam bu fıtık sesinizden Bu gün geçtiği zaman namaz vakti oluyor mu? Yok, namaz vakti olmaz, günahkar Günahkar oluyor. mu? 40 günden önce. Evet. Günler günler önce. Günler günler Şimdi tabii ki biyklar özellikle biyklar biliyorsunuz biyklar ve mı? Özellikle biyklar. Evet. Diyaklar biliyorsunuz 40 günde bayağı dudağın üstüne iner yani haden. Yani o iniyor. He o iniyor. Haris Sapsa'nın bir hadis şerhinde diyor ki: "Leysa minna man lam min sharibihi." almayan kişi bizden değildir. Ey bizim sünnetimizin üzerinde değildir. Ve biliyorsunuz, diyakların, diyakların dudak üzerine indirmek kafirlerin, müşriklerin ve komünistlerin adetlerindendir. Özellikle bu Mao, Maocular var ya Bizde bu seyirler yapıyorlar. Ee, herhalde bazı bazı ülkücüler de böyle şey yapıyorlar. Böyle evet, İngilizler şunu. O, o diyor kesiyorlar. Bu arada arabalar böyle şuraya kadar böyle. Bazıları da böyle pala yapıyorlar. Ha. ha o zaman yani işte bu bir de yemek yediği zaman böyle yani. An Arabiştiyi ha. zaman, hamburgeriştiyi zaman yemek yediği zaman. Bilmiyorum. Kırk günü açmadıktan sonra, tamam mı? Evet. Tenzihen mekruhtür. Evet. Kırk günü açtığı zaman tahrimen mekruh olmuş Günah terap veriyor. Kırk günü açtığında. <aşırır gülüyor> <namazları, gülüyor> <kavramı, gülüyor> Tabii canım, alakası yok namazdan. Abdestle alakası yoktur namazdan. selim olduktan sonra. birisi yok. namazı ifsad Olur mu canım? Ne alakası yok? Namazı için.